Davis kompozisyonu Güney Galerinin batı duvarında doğu Roma resim sanatında Rönesans'ın başlangıcı olarak kabul edilen Davis sahnesinin yer aldığı mozaik pano bulunmaktadır. Tasvirde sağda e. o annesi Prodromos, vaftizci Yahya ile solda Hize nokta Meryem Ortada ise Pantakrator İsa bulunmaktadır. Mozaikte kıyamet gününde insanlığın affedilmesi için hize nokta Meryem Beyhize, Yahya'nın hize, Yahya hize. İsa'ya yakarmaları tasvir edilmiştir. Bu üç figürde Helenistik dönem tasvir sanatının özellikleri yansıtılmaktadır. Deysis Panusu Mozaik, tekniği ve tasvirin yapılış şekliyle dikkat çekmektedir. Yüzlerdeki canlılık ve renklerin seçimi açısından oldukça başarılıdır. Bu mozaik, Doğu Roma sanatında ilk çağ resim sanatının ana prensiplerinin yansıtıldığı en güzel örneklerden biridir. Desisis mozai'nin tarihlendirilmesinde farklı görüşlerileri sürülmekle birlikte, kabul edilen tarih 13. yüzyıldır.